Enabaat fe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri mühtesatuhâ ve kullü mühtesetin bid'a ve kullü ve kullü dalâletin fînâr. Tefsir dersimizde Nisa suresinin 126. ayetinde kalmıştık. Allahu Teâlâcemealen şöyle buyuruyor. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her şeyi kuşatıcı olandır. Bikulli şeyin muhita ifadesi ihata etmek, kuşatmak demek. Burada Allah Azze ve Celle'nin her şeyi ilmiyle kuşatması kastedilmiştir. Nitekim Taha suresi Taha suresindeki ayetlerde de numarasını hatırlamıyorum. 110 muydu? İlmiyle kuşatması kastedilmektedir. Yani ihatasıyla. Selam. Aleyküm selamünaleyhisselam. 127. ayet Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki onlar hakkındaki fetvayı Allah size veriyor. Haklarında yazılmış olanı kendilerine vermeyip nikahlamak istediğiniz yetim kızlar hakkında, mustazaf çocuklar hakkında ve yetimlere adaletli davranmanız hakkında kitapta size okunan vardır. Hayırdan ne yaparsanız muhakkak Allah onu hakkıyla bilir. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, bu kişi, yani ayette bahsedilen, Yanında velisi veya mirasçısı olduğu yetim kız bulunan kimsedir. Yani bir kimse ki bunun yanında yetim bir kız var. Onun vasisi velisi ee, ve aynı zamanda mirasçısı. Bu kız bir hurma salkımında bile olmak üzere kendisine bütün malında ortak olmuştur. Veli bununla evlenmek istemediği gibi başkasının da kızın malına ortak olmaması için onu evlendirmek istemezdi. Bunun üzerine bu ayet inmiştir. Yani cahiliye dönemindeki bir uygulamayı böylece kaldırmıştır. Bunu Bukhari, Müslim ve başkaları sahip İslat'ta rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu anh, cahiliye döneminde çocuklar büyüyene kadar kendilerine mirastan pay verilmezdi. Kadınlara ise hiç verilmezdi. İslam geldikten sonra Allah Teala bu ayeti indirdi. Size okunmakta olan ayetlerden kasıt da bu surenin başında olan miras ayetleridir. Yani Nisa 11-12. ayetleri. 128. Ayet, ''Bir kadın kocasının gecimsizliğinden veya yüz çevirmesinden korkarsa, barış yoluyla aralarını düzeltmelerinde onlar için günah yoktur ki düzeltmek daha hayırlıdır. Nefisler ise cimrileğe hazır kılınmıştır. İyilik eder ve sakınırsanız muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ayşe radıyallahu anha'dan ''Bir kişinin eşi yanında bulunur ancak adam ona fazla da yaklaşmaz.'' Boşamak istediğini söyleyince de kadın, ben kendi durumum hakkında seni serbest bırakıyorum. Dilersen tut, dilersen boşa der. Bu ayet bu konuda nazil oldu. i̇bn Abbas radiyalanmadan gelen rivayette, Sevde radiyalanha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin boşamasından korktu ve Elan Resulü, beni boşama ve benim günümü Ayşe'ye say dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapınca bu ayet indi. Yani karı ve kocanın herhangi bir şey üzerinde anlaşma yapması caizdir. Said bin el-Müseyyeb ve Süleyman bin Yasar rivayet ediyorlar. Rafi bin Hadic radıyallahu anh'ın nikah altında olan yaşlı bir eşi vardı. Kendisi genç bir kadın aldı ve genci yaşlı eşine tercih etti. Bunun üzerine yaşlı eşi yanında kalmayı kabul etmeyince Rafi onu boşadı. Boşama iddetinin dolmasına az bir süre kala Rafi. Dilersen seni geri döndüreyim. Yani tekrar nikahına alayım. Ama sen de diğer eşimi tercih etmeme sabredersin. Dilersen de seni boşarım dedi. Kadın hayır beni geri döndür dedi. Yani tekrar <gülüyor> nikahında tut. Ve Rafi onu geri döndürdü. Şimdi e, buradaki ile kastedilen rici-i talak. Yani tek talakla boşama. Tek talakla kişi karısını boşarsa... 4 ay 10 gün içerisinde yeni bir nikah gerek kalmadan birbirlerine dönebilirler. Ama 4 ay 10 gün yani iddia süresi bittikten sonra artık bayin talaka haline gelmiştir. Tekrar velisinden isteyip yeni bir nikahla evlenmedikçe birbirlerine dönemezler. Veya şöyle yapar. İkinci, yani birinci temizlik döneminde bir boşamayı, bir talakı verir, ikinci bir temizlik döneminde ikinciyi verir, üçüncüsünde üçüncüyü de verir ve bu kesin ayrılıktır. Buna beynuneti kübra deniliyor. E, bu beynuneti kübradan sonra kadın artık başka bir erkekle evlenip de balcağızından e, diğer kocası tatmalıkça ilk eşine dönemez. Yani burada kastelen ric talak ve e, bu yüzden 4 ay 10 günlük iddetin sonuna az bir şey kala, e, kadına diyor ki istersen nikahıma tekrar alayım ama sabredersin. O da kabul ediyor, kadın da kabul ediyor. Yani bu şekilde anlaşmalar caiz. Nitekim Sevde radıyallahu da Allah Resulü aleyhisselatü vesselama kendi gününü hibe etmişti. Yani Ayşe radıyallahu kullanması için bu tip anlaşmalar caiz. Evet, Rafi onu geri döndürdü ancak kadın kocasının diğer eşini tercih etmesine tahammül edemeyince hem yani bu şartı kabul edip evlendi ama sonradan kendisine ağır gelmeye başladı. Çünkü genç olan eşini daha çok tercih ediyor. Rafi genç eşini tercih ederek yaşlı eşini ikinci defa boşadı. Bize söylendiğine göre bu ayette geçen anlaşmada bu şekildedir diyor. Süleyman bin Yasar ve Said bin el -Müseyye. 129. ayet ne kadar çabalasanız da kadınlar arasında adaletli davranmaya asla güç getiremezsiniz. O halde tam bir meyille yönelip onu askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer düzeltir ve sakınırsanız muhakkak Allah gafur ve rahim olandır. Ayşe radiyalarına da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini hanımlar arasında eşit bir şekilde paylaştırır ve şöyle dua ederdi. Allah'ım benim elimden gelen taksimat budur senin gücünün yettiği ve benim gücümün yetmediği şeylerde beni kınama. Beni sorumlu tutma. Evet, bunu Ebu Davud, Ahmet, Tirmiz, Nesav-i İbn-i rivayet etmişlerdir. Yani e, bazıları bu ayeti getirerek, işte ne kadar çabalarsanız da adaletli davranamazsınız. Bu ayeti deli getirerek işte e, çok eşlik, iyi bir şey değil. Zaten Allah yasaklıyor diye bu ayeti zikrediyorlar. Bu ayette kast edilen bu değil. Yani Adalet mesela yediğinden yedirme, içtiğinden içirme, giydiğinden giydirme, kadının kocası üzerindeki hakları bunlardır. Birden fazla eşi olduğu takdirde işte günlerinin taksimatını adaletle yapar, şeriatın belirlediği şekilde işte yedme içme konusunda bunu yapar. Gücünün yetmediği kısım ise insan ne kadar çabalasa da gücünün yetmediği kısım meyletmesidir. Mesela kalbin sevgisinin meyletmesidir. Buna insanın gücü yetmez. Bir hanımını diğerinden daha fazla sevebilir. Kalbinde bu sevgi oluşabilir. Ama yasaklanan şu, bu sevgiden dolayı adaletsizlik yaparsa, işte topal gelecek, bir dayağı aksar vaziyette gelecek buyuruyor ya, işte kast edilen bu işte. Yani bu sevgisinden dolayı eğer adaletsizlik yaparsa bundan mesul. Ama kalbinin sevgisinden dolayı mesul değil. Zaten ne kadar çabalarsan bunu tam anlamıyla yapamazsın diyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselatü da beşeri istiğdat kablinden olan gücün yettiği şeylerde bu taksimatı yapıyor. Ama Ayşe <gülüyor> Radiyallahu Anh'a'yı diğerlerinden daha fazla sevdiğini kendisi belirtmiştir zaten. Yani sevgi konusunda bu adaleti eşitliği gözetecek bir yapıya sahip değil insan. İbn Abbas Radiyallahu ne kadar çabalasanız da kadınlar arasında adaletli davranmaya güç getiremezsiniz. Yani çabalasanız da kadınlar arasında sevgi ve cinsel ilişki konusunda adil olamazsınız demektir. O halde tam bir meyille yönelip onu askıya alınmış gibi bırakmayın kavli ise ne dul ne de evli gibi askıda bırakmayın demektir. Yani onun da hakkını ötelemeyin, hakkını verin. İbn-i Müleyke'den bu ayet Ayşe radıyallahu anh'a hakkında inmiştir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bütün hanımlarından daha fazla severdi. Ebu Reğir radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kimin iki eşi olur da birine fazla meylederse kıyamet günde vücudunun bir tarafı çarpık olarak haşrolunur. Bunu Ebu Davud Tirmizi, İbn Mace Nesai, Taberi ve Hakim sahip İsnat'ta rivayet etmişlerdir. 130. ayet, ayrılırlarsa da Allah her birini genişliğiyle zengin kılar. Yani boşama ya da karar verirlerse Allah her birini zengin kılar. Kendi lütfuyla. Şüphesiz Allah vasi ve hakim olandır. Yani evlenme bir rızık sebebi olduğu gibi, geçinemeyen kimseler için de boşanma bir rızık sebebidir. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlayın geliyor hanımına soruyor geçiminiz nasıldır çok kötü şikayetleniyor ee, ve İbrahim Aleyhisselam işte oğlum geldiğinde ona söyle kapsın eşini değiştirsin diyor sonra geldiğinde haber veriyor işte seni boşamam istemiş ondan sonra seni boşadım diyor başka birisi evleniyor Amalikalılardan ee, daha sonra İbrahim Aleyhisselam bir sefer yine geldiğinde İsmail Aleyhisselam yine evinde yok Hanımına soruyor işte durumunuz, geçiminiz nasıl? İşte hem güzel karşılıyor, hem geçimimiz iyidir, yiyeceklerimiz güzel. E, memnuniyet arz edince, oğluma söyle, kapının eşini sağlam tutsun. Yani eğer bir geçimsizlik varsa, dırdır eden, sürekli her şeyden şikayet eden, böyle bir eşten ayrılmak, rızık kapsında genişlemesi demektir. Çünkü Allah Azze ve Celle'den şikayetçi olmak, kulun rızıktan mahrum edilmesinin önemli sebeplerinden birisidir. Yani e, çünkü Allah Azze ve Celle kanaat edene hem gönül zenginliği hem de maddi açıdan e, bu imkanları ediyor. Ama şikayetçi olan, yani insanın şeyinde de öyledir, hani kendi altında olan çoluk çocuğuyla ilişkisinde veya e, patron olan kimse için eşçilerinin şeyinde, Sürekli ne verse memnun olmaz, ne verse razı olmaz veya şartlar mesela kendi gücünün dışında bir sebeple olumsuzdur. Adam sürekli şikayet eder. Bir de kanaatkar olan düşünün. Yani böyle bir patron kanaatkar olanı her zaman tercih eder. İkramiye verecekse bile diğerini tercih eder. Allah Azze ve Celle de lütfu konusunda yani teşbih yapmak gibi olmasın da Allah Azze ve Celle kendisinden verdiğine kana edilmesini övmüştür. Böylelerine bollaştıracağını, mesela kim ahireti tek tasas haline getiriyorsa, dünyayı ona boyun eğdirerek getireceğini hadiste belirtmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine sadece dünyayı hedef edilen kimseye işlerini Allah Azze ve Celle'nin dağıtacağı. Şimdi bir insanın kendisinin bu vaziyette olması var. Yani sadece ahireti arzu etmesi. Bunun için çabalaması var. Bir de bunu kişinin evli olduğunu düşünün. Kendisi böyle bir gaye edinmişken hanımı sürekli dünya peşinde. Hep dünya tasalarını göz önüne getirip duruyor. Dolayısıyla ister istemez insan tabiatı etkilenir bundan ve kendi dert etmese bile eşi için, çoluk çocuğu için bunları gaye edinmeye başlar. Dolayısıyla ilk önceden niyet ettiği şeylerin de zamanla sapma gösterir bu da işte rızkın ve daha başka Allah'ın geniş kıldığı şeylerin daralmasına sebebiyet verebilir. Allah azze ve celle bu ayetinde diyor ki eğer ayrılırlarsa yani birbirleriyle geçinemeyen yani bu meylsizlik gibi şeylerden dolayı eğer ayrılırlarsa da Allah her birini her birini genişliğiyle zengin kılar. Çoğu zaman insan yahu işte ben bu hanımdan hiç memnun değilim ama Sürekli dırdır ediyor, sürekli e, problem çıkarıyor, bir sürü olumsuz şeyler var. Ama bıraksam aç kalacak, işte <gülüyor> belki günah düşecek, belki şöyle olacak, böyle olacak diye kendi kendine engeller çıkarır. Ve bu hanımı nikahında tutar, bu hanımı nikahında tutarken de mesela tesettüre riayet etmiyordur bu hanım. Oğunun günahından sen kazanıyorsun. Yani onu o vaziyette çıkıyor, sen e, pay sahibi oluyorsun ve buna da bile kılıf buluyorsun. İşte ben bunu boşarsam işte daha kötü olacak. O senin meselen değil. Yani zengin kılacaksa bunu Allah zengin kılacak. Yani bize düşen şey Allah'a kulluk etmek. Ve eğer evlilikle ilgili tarafların üzerine düşen meseleler varsa, mesela kadın kendi üzerine düşeni yapar. Kocası kendi üzerine düşeni yapar. Mesela kadın için de aynı şey geçerli. Kocası namaz kılmıyor, bir türlü kocasından ayrılmıyor. Niye? Aç kalırım, açıkta kalırım korkusu. Veya ben bundan ayrılırsam daha kötü mü olur? Artık şeytan ne tür beslemleri veriyorsa, e, namaz kılmayan bir eşin nikahında durması caiz değil bir kadın. Yani toplumun örfünde belki ayrılık çirkin görülür, daha başka şeyler vardır. Bunlar e, tasa edinilmemesi lazım. Bunlara karşı Allah kafi gelecektir. Eğer kişinin niyeti gerçekten Allah'ın rızasıysa, Allah'a kulluk ise bunları dikkate alması lazım. Mücahit Rahoullah diyor ki ayrılırlarsa kavlinde kastedilen boşamadır. 131. ayet: Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Andolsun muhakkak ki sizden önce kitap verilenlere de ve size de Allah'tan sakının diye vasiyet ettik. Eğer kâfir olursanız muhakkak ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah gani ve hamid olandır. Ve Rab'in Azib radıyallahu diyor ki Allah gani'dir yani sizin sadakalarınıza ihtiyacı yoktur. Evet Allah Azze ve Celle bu ayette iki defa göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır diye pekiştirerek söylüyor. Yani göklerin ve yerlerin hazineleri, mülkü Allah'tadır. O yüzden sizin sakınacağınız yer insanlar belli makamlar değil. Sadece Allah olsun. O dilediği gibi dilediği şekilde zengin eder. Bütün bu hazineler Allah'ın elindedir. Dilediğine kısar, dilediğine zengin eder. Eğer siz Allah'tan sakınırsanız Allah'tan korkarsanız yani on emirlerini e, riayet edip yasaklarından sakınırsanız Allah sizi lütfuyla zengin kılar. Bu imkanlar tamamen Allah'ın elindedir. Sakın başka yerlere e, kalbiniz kaymasın. Bir sonraki ayette yine aynı şeyi pekiştirerek gelir. Göklerde yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz vekil olarak Allah yeter. Yani Allah'a tevekkül et. Kata'da dedi ki vekil olarak yani koruyucu olarak Allah yeter demektir. 133. Ey insanlar, eğer dilerse sizi giderip başkalarını giderir. Yani Allah dilerse, şüphesiz Allah buna hakkıyla kadir olandır. Katade dedi ki, vallahi Allah yaratıklarından, yaratıklarından dilediğini helak etmeye ve onlardan sonra başkalarını yaratmaya kadirdir. 134. Her kim dünya sevabını istiyorsa, sevap kelimesi karşılık demektir. Yani yaptığın bir şeyin karşılığı demek sevap kelimesi. Kim dünya sevabını istiyorsa, yani dünyada bir karşılık istiyorsa, dünyanın ve ahiretin sevabı Allah katındadır. Yani dünyadaki karşılık da Allah'ın katında, ahiretteki karşılık da Allah'ın katındadır. Şüphes Allah, semi ve basir olandır. Yani hakkıyla işten, hakkıyla görevdir. İbn-i diyor ki, ayetin anlamı, içinizden her kim dünyayı istiyor ve ahirete rağbeti yoksa, ona nasip edilen rızkı veririz. Yani kim dünya istiyorsa ona nasip edilen rızkı veririz. Ahiretten ise nasibi olmaz. Allah ne söylediğinizi işitmektedir demektir bu ayetin anlamı diyor. Uhbe bin Amir radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu ayeti okurken gördüm. Şöyle buyurdu. Allah her şeyi görendir. 135. Ey iman denler. Kendiniz... Ana babanız ve yakınlarınız aleyhinde bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. İster zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah her ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaletten vazgeçerek hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker veya yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. i̇bn Abbas radıyallahu anhadan, Allah Teala müminlere, kendileri, ana babalar ve çocukları aleyhine bile olsa hakkı söylemelerini, kişiyi zenginliğinden dolayı kayırmamalarını, miskinliğinden dolayı merhamet etmemelerini, yani bir kimse fakir, aciz diye de ona merhamet göstererek adaletten sapmayın. Bu manada. Hakkı bırakarak haksızlık etmemelerini ve şahitlik ederken gerçeği gizlemek için gereksiz şeyler söylememelerini emretmiştir. Bazen kişi hakkı İnkar etmez de Yani bu eğip bükme Lafı oradan getirir buradan getirir Konudan uzaklaşır Üstünü kapatır Adaleti söylemez Yani ondan istenen hak ya da batıl Eğer ya da doğru neyse onu söylemezdir Ama o politik davranır Yani burada e, politik davranmak yasaklanıyor Adalet şahitlik konusunda Lafı eğip bükerek Yani senin halına ne deyim Senin yüzüne ne deyim demiş Anasettin Hoca Biliyor musunuz o fıkrayı Şimdi iki tane davacı Nasreddin Hoca Hoca'da hakimlik yapıyor. Birisi geliyor, o davada kendisinin lehine karar vermesi için yüz altın veriyor. Öbürü de yine gizlice e, hasmı, e, böyle pahalı bir halı veriyor. davalardan biri durumunu söylüyor. ...dinliyor onu, öbürü de söylüyor... ...hangisi haklı, nasrettin Hoca bakıyor... ...senin halına ne deyim, senin yüzüne ne deyim... ...diyor. Yani politik davranış... ...böyle bir şey. <gülüyor> i̇şte adaleti gözetmekte... ...şahitlik meselesinde... ...neyse o olması gerekir. İşte birisi mesela zengindir... ...ona yağcılık etmeyin. Ondan bir korkunuz veya bir... ...umduğunuz bir menfaat vardır... Bu sebeple onun aleyhinde olacak bir şeyi söylememezlik etmeyin. Veya birisi miskin, fakirdir, geçimi dardır veya aciz durumdadır, acizdir diye merhamet edip de haktan sapmayın. Yani tamam merhamet ölmüştür ama böyle değil. Allah'ın haddi, hükümleri konusunda e, bu söz konusu değil. Yani neyse o. Bu çok önemli bir şey. Yani kalbin gerçekten çok sağlam olması gerekir. Mesela senin yakının, Allah Azze ve Celle yakınları da zikrediyor. Baban, evladın veya çok yakın dostun, arkadaşın. Biz bazen hani diyoruz ya alışverişte malın kusuru. Şimdi senin yanında kardeşin alışveriş yapıyor. Sen onun sattığı malın kusurunu biliyorsun, o söylemiyor. Ama sen söyleyeceksin. Sen biliyorsan sen söyleyeceksin. Söyleyemiyorsun, zor geliyor. İşte Allah Azze ve Celle böylesi durumda, e, şahitliği, adaletle yapmayı emrediyor. O kardeşini kaybetmek pahasına bile olsa. Çünkü eğer böyle yaparsan ben onu kaybetmeyeyim diye buna dini bir kılıf da bulabiliyor insan işte maslahat falan filan. Kardeşliğin pekiştirilmesi, bozulmaması falan. Bunun için ne oluyor? Allah ile aran açılıyor bu sefer. Ondan sonra böylesi bir dostluk Allah'tan gayri için bir dostluk haline gelmiş oluyor. Eğer Allah için dostsak bizler, yani kardeşliğimiz Allah içinse biz birbirimizi ateşe düşürecek şeylerden sakındırmamız lazım. Bazen çok sevdiğin evladını, akıl bali olmamış bir çocuğunu böyle sobaya doğru giderken tokat vurursun icabında, bağırırsın çağırırsın hiç istemediğin halde. Niye? Ürksün diye. Çünkü eğer o olmazsa belki o, o çocuk sana karşı bir soğukluk hissedecek. Çünkü bilmiyor başına gelecek şeyi. Ama sen onu göz alarak daha tehlikelisinden korumak için sert davranıyor, davranabileceksin. Aynı bunun gibi. Eğer böyle olmazsa, mesela sabah namazına kaldırmaya kıyamıyor evladını. Mışıl mışıl uyuyor. Şimdi kaldırsa kıyamıyor. Bak bu öğlen bir merhamet değil. Gerçekten ahirete iman eden bir kişiysek bunun arkasında ateş var. O bu namaza alışmazsa, işte çocuğun kızsa, tesettüre alışmazsa, namaz vakitlice bunlara alışmazsa, erkekse işte ne bileyim İslami kıyafetlere alışmazsa, şimdi sen bu çocuğa acıyorsun. Ne diye acıyorsun? İşte arkadaşlar yanında küçüklük hissedebilir, komplekse girebilir veya buna benzer belki zamanda de yaşadığın şeyler. Bu sebeple acıyorsun. Bu acıma Allah'tan değil. Yani Burada e, biraz hissiyatlardan uzak durmak lazım. Şeriata uygun hareket etmek lazım. Allah'ın dininin gereği neyse Allah bunda sebat ettiğin zaman yardımını sana ulaştıracaktır. E, Talak Suresinin 2-3. ayetlerinde de bundan bahseder Allah Azze ve Celle. Eğer Allah'tan sakınırsanız ummadığınız yerden kapı açar ve beklemediğiniz yerden de rızıklandırır sizi. Yani eğer derdiniz rızıksa, kapıların yüzünüze kapanmasıysa Allah'tan korkun. O kapıları açacak şey Allah'tan sakınmaktır. Rızkınızı celbedecek edecek şey, genişletecek şey istediğiniz buysa yine Allah'tan sakınmaktır. İşte bizim ilişkilerimizde de böyle. Biz acaba kardeşimizi, arkadaşlarımızı Allah için mi seviyoruz? Yoksa kendi nefsimiz için mi? Eğer kendi nefsimiz için seviyorsak onun yaptığı bir, şeriata aykırı bir işe Göz bundandır. Eğer Allah için seviyorsak, kardeşim ben seni seviyorsam Allah için seviyorum. İşte karakaşın, güzel gözün için değil. Allah için. Ve seninle arkadaşlığımızın devam etmesini istiyorsan, Allah'tan sakın, Allah'tan kork. Bu yanlış işi yapma. Bunun üzerine e, olmalı. İşte burada da e, senin seçemediğin unsurları zikrediyor Allah Azze ve Celle. Mesela anne babayı sen seçemezsin. Yani anne babanı sen seçemezsin. Yakınların, akrabalarını sen seçemezsin. Belki arkadaşını sen seçebiliyorsun ama Allah bundan da ötesini zikrediyor. Anne baba, yakın akrabalar. Hatta kendiniz diyorlar. Kendi nefsiniz aleyhine bile olsa. Adaleti gizleme. Doğru neyse o. Yani yalan söyleme ayrı bir şey. O daha çirkin. Burada yalandan bahsedilmiyor bakın. Gizlemek, şahitliği gizlemek. Diyor ki şimdi mesela adam araba satıyor. Kardeşim araba bu. İstediğin yere göster. Kusurunu biliyorsun, söylemiyorsun. Bu işte, yasaklanan bu. Yalan söylersen bu arabanın hiçbir kusuru yok, tertemiz. Bu yalan. Bu daha beter. Bu Müslüman da müminde hiç olmayacak bir şey. Ama şu öbürü, işte eğip bükme var ya, işte bir çuval civata. İstediğin yere göster. Araba bu. Halbuki biliyorsun kusurunu, söylemiyorsun. Şahitliği gizlemek bu. Kendi nefsinin aleyhine dahi olsa şahitliği gizlemek bu. Katade dedi ki, burada şahitlikten bahsedilmektedir. Ey insanoğlu, kendi nefsine anne babanın, yakınlarının, akrabalarının ve toplumun ileri gelenlerinin aleyhine bile olsa şahitlikte doğruluktan ayrılma. Şayetlik insanlar için değil, Allah içindir. Allah Teala adalet ve doğruluğa razı olmuştur. Yeryüzündeki mizanda adalettir. Allah onunla kuvvetliden zayıfa, yalancıdan doğru söyleyene, haksızdan hak edene vermektedir. Adaletle doğru söyleyeni doğrulayıp, yalan söyleyeni yalanlamaktadır. Allah Teala zulmedeni kınayıp, adaletle insanların arasını sulh etmektedir. Allah zengini de fakiri de bilendir. Ne zenginin zenginliği, ne de fakirin fakirliği seni bildiğin şeyde şahitlikten koymaz. Doğru olan da budur. Özellikle bu şahitliğin, yani mesela Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde de şahitlikten bahsederken, Allah melekleri ve ilim sahipleri, Allah'tan hakkıyla korkan, adaleti ayakta tutan ilim sahipleri diye şahitliği bunlara bağlı olarak zikrediyor. Özellikle din hakkındaki şahitlik. Mesela bugün insanlar mesela namazın terkinin küfür olduğunu bilen insanlar imamlar din konusunda insanlara bir şekilde önderlik eden kimseler. Bunu söylemiyorlar. Niye? Yani din sanki kendilerinin tek elinde bunlar makas, İslam kumaş, diledikleri gibi kesip biçiyorlar. Şimdi dese ki bir imam veya müftü, resmi yetkili veya toplumda yer etmiş bir hatip, namazın terke küfürüdür. Yahu toplumun yüzde sekseni, yüzde doksanı zaten namazı terk etmiş ve sen bu insanların yaptığı şeyin küfür olduğunu söylüyorsun. Veya daha başka şeyler, mesela namazda elleri kaldırma. Bunun sünnet olduğunu biliyor ama söylemiyor, gizliyor. Bak gizliyor. Yalan söyleyenden bahsetmiyorum hiç. Yok dinde böyle bir şey yok diyen sahtekarlar da var. Onlardan bahsetmiyorum. Ben sadece gizleyenden bahsediyorum. Tamam işte dinde böyle bir şey var da, yani işte bu zamana uygun değildir falandır filandır, kırk dereden su getirip, işte lafı eğip bükenler Allah Azze ve Celle'nin bu ayette kınadığı, adaletten ayrılan, şahitlikte adaleti yerine getirmeyen kimseler. Dinin bütün hükümlerinde bunu yapanlar, Vela ve bera meseleleri veya daha başka şeriatın ahkamıyla ilgili meseleler. Bunu yapanlar öncelikle bu tehditin altındadır. Dünyevi meseleler ise bundan sonra gelir artık. Yani dünyevi meselede şahitlikte adaleti gözetmeyenler. Din konusunda da işte böyle yapanlar kendilerini neyle ele verirler? Yani bir insan mesela din konusunda adil şahitlik yapmıyor. Nasıl ele verir? Adam aleni fasıktır. Adam işte sakalsız imam. İmam bu din görevlisi sakalsız. Veya ıı e, gram tuvalet giyiniyor. Yani kafirlere benziyor. Yaşamında e, İslam'a dair eser yok. Hanımında, çocuklarında namazlarını, tesettürlerini gözetmiyor. Yani İslami bir hayatla alakası yok. Ama resmi vazife olarak imam veya bir toplumun içerisinde dini bir lider bir şekilde gelmiş oraya. Şimdi bu insanlara soranlar mesuldür. Çünkü Allah Azze ve Celle mühtiye, müfti yani fetva veren kimseye bir takım vazifeler yüklediği gibi müsteftiye de bir takım vazifeleri yüklemiştir. Yani fetva soran kimseye. Yani rastgele birilerine fetva sormak yok. Senin fetva sorduğun kimse Allah'ın dinine adaletle şahitlik yapabilecek vasıfta olmalı. Adil. Mesela bazen tıbbi meselelere, fetva kitaplarına, fıkıh kitaplarına tabiplerin şahitliğine at, e, atfederler. Gerçekten adil tabipler, adil ve müslim tabipler bunun böyle olmasının gerekli olursa ona göre davranılır diye bazı fetvalar görürsünüz. Doktorda adil olması şart koşulur. Bugünkü doktorlar değil. Bugünkü doktorlar fasık. Allah'tan korkan olması lazım tabibinde. Niye? Çünkü sen onun şahitliğine binaen şer'i bir meselede hareket edeceksin, amel edeceksin. Gerçekten diyor adil Müslüman tabipler, mesela çocuğun anne kanından alınması. Bu ciddi bir mesele. Bir cana kıyma meselesi var. Veya bir canı kurtarma. Bazen annenin ölümüne sebep olabilir karnındaki çocuk. Şimdi böyle bir yerde adil doktora, yani Allah'tan korkan, zaman behri birinde bana arkadaşlarla, kardeşlerden birisi doktorun yanında arıyor beni, ben doktoru fırçaladım dedim sen karışma o çocuk doğacak diyor ki kesinlikle bu sakat doğacak diyor doktor öyle bir şey yok dedim sakat doğsa da sana ne yani yaşamaz diyor doğsa da bir iki gün en fazla yaşar şu an riski falan filan valla eğer böyle bir risk varsa şeri olarak biz bundan mesul olmayalım Allah'ın takdiriyle olsun eğer böyle bir şey olacaksa dedim yani böyle tıbbın verilerini söyleye söyleye böyle o kadar kesin konuşuyor ki kardeşim neyse ne bu çocuğun yaşamasına imkan yoktu yani bunların söylemine göre çocuk şu an halen hayatta ve sağlıklı hiçbir sorunu yok yani bu Allah'ın takdiri ya eğer o ölecekse Allah'ın takdiriyle ölsün şerihi sorumluluğu sen niye üzerine alıyorsun yani yaşayan şimdi hani kadının birisi söylüyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağlamayan gülmeyen konuşmayan bilmem ne çocuk bununla, bununla işte sağlam bir kimseyi şey bir mi? E, diyeti bir mi diye itiraz ediyor ya kadın deriz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu diyor kainlerin kardeşlerindendir. E şimdi sen tabiplerin gözünde çocuk daha doğmamış ama 120 gün olunca buna ruh üfleniyor. Yani hayattaki bir insan gibi hükmünde onun hükmünde isim de verilir cenazesi de kılınır bunun. Varis de olur. Yani tamamen şer'i anlamıyla e, doğmuş 70 senesini, 80 senesinin yaşamış bir insanla aynı hükümdedir bu. E sen bunu öldürüyorsun. Ve şerî sorumlu kalıyorsun. Şimdi böyle bir yerde demek ki dinini bilen, Allah'tan korkan bir doktorun şahitliğiyle ancak bu söz konusu olur. Allah'a isyan içerisinde yaşayan, dinle ilgili ahkamı bilmeyen, sanki bunun böyle bir yetkisi varmış gibi rastgele meseleler hakkında yani bizim müftülerin yaptığı gibi bu da tıp alanında rey ile iştihatlar yapan keyfi davranan doktorlar çoğu dolayısıyla din konusunda da adil şahit olması lazım sen gitmişsin bir fasal sormuşsun o da dinin hükmü budur diye bir şey söylemişse sen mesulsün yani bana o fetva verdi de ben öyle amel ettim bu seni kurtarmayacak Allah Azze ve Celle bu yüzden ayetinde buyuruyor ki Ahzab 65-67. ayetler arasında. Diyecekler ki cehennemdekiler, bunlar cehennemde yanıyor. Ey Rabbimiz bizi önderlerimiz, efendilerimiz saptırdı. Onlar saptırmış ama senin ateşte ne işin var değil mi? Sen niye onlara tabi oldun? Demek ki tabi olduğun kimse önemli. Allah Azze ve Celle evet doğru alimlere sorun diyor. Ama hangi alimlere? Zikir eline. Hangi zikir ehli? O zikrin, yani sünnetin ehli olmayan, onunla yaşamayan, amel etmeyen kimseler değil herhalde. Ama gerçekten mesela zahirinde şeriata uyan, şeriatı yaşayan kimselere sorup da aldanmışsa bunun cehaleti mazerettir. Bu adamın Mesela adam bakıyor ki sarıklı, sakallı, dinini, diyanetini yaşayan birisi böyle görüyor. Bu adama soruyor, güveniyor. Bu Allah'ın dini hakkında bana yalan söylemez. Ne dünyası hakkında yalan söylüyor ne dini hakkında. Böyle bir kanaat oluşmuş ve bu adama sormuş ve bu yüzden aldatılmış olabilir. Bunun kurtulma ihtimali vardır. Yani mazereti vardır ama diğerinin yok. Adam icabında mesela diyanete gidiyor diyor ki Kredi çekmenin hükmü ne? İşte zarurettir diyor. İşte bu zamanda enflasyon şöyle böyle falan filan faiz yok diyor. Adam kendisi bunun yanlış olduğunu biliyor albuki. Bilmemesi mümkün değil. Bu ortamda bir kimsenin faizin haram olduğunu bilmemesi mümkün değil. Zaruri ilimdir faizin haramlığı. Bunun da faiz olduğunu biliyor. Ama diyanet fetva verdi diyor. Yahu Allah'ın haram kıldığını biliyorsun ama diyanet fetva verdi diyor. Günah ona diyor. Aa bu sahtekar. Böyle bir kimse sahtekar. Alimlerini Rab, Rab edinen, rahiplerini Rab edinen konumundadır. Allah'ın ne dediğini biliyor, Resul'ün ne dediğini biliyor. Buna rağmen din, Diyanet fetva verdi diye bunu hevasına uyarak şey yapıyor. Bu sahtekarlıktır. Çünkü Diyanet'in gerekçesine baktığın zaman diyor ki, işte ev zarurettir diyor. Yahu ev yeni mi zarureti oldu? Allah Resulü zamanında da zaruretti ev. bin de zaruretti. Kıyamet gününe kadar yani zaruret olayı farklı bir şey ihtiyaçtır aslında zaruret demeyelim yani ev aynı konumda eğer evden dolayı bir e, faiz kapısı açılsa sahabelerden de e, bu fetva sadır olması gerekir Allah Resulü'nden sadır olması gerekir ki onlardan evsizler aç olanlar vardı Me şeyi bilmiyor musunuz ashabı sufayı? Kalacak yerleri yoktu o yüzden Mescid-i Nebevi'de kalıyorlardı <gülüyor> evet yani kira verecek bir şeyler yok. Karnlarını çoğu zaman doyuramıyorlar. Günlerce aç geziyorlar. Oradan buradan işte hurma dallar getiriyorlar, mescidi asıyorlar da bunlarla doyuyorlardı. E şimdi böyle bir zarret varsa faiz veren Yahudiler vardı. Faizle bu işleri yapan Yahudiler vardı. Allah yüzünden bu fetva çıkardı. Yani bir insan e, dini çok iyi bilmese bile bunlara aldanmaması gerekir. Çünkü bunlar fısklarıyla işte zaten diyanetin kuruluş amacı belli, e, faaliyetleri belli, e, sahih bir dinle mücadele edip e, beşer tarafından oluşturulmuş bir din anlayışını ayakta tutabilmek, işte demokratik sistemleri ayakta tutabilmek, yani e, İmam çıkıp da Atatürk'e ve silah arkadaşlarına diye dua ettiğinde, işte cumhuriyet için dua ettiğinde, ne bileyim devlet adamları falan filan diye dua ettiğinde, batıl şeyleri öldüğünde, bu insanların hiç mi aklı yok? Allah bunlardan sorar. Yani imam çıkıp da demokrasi İslam'a en uygun sistemdir diyor. Kardeşim demokrasi İslam'a en uygun sistem olsaydı bunu Allah indirirdi. Yani bunu düşünecek akıl yok mu bu insanlarda? Hangi demokrasi bugüne kadar, hangi demokrasi İslam'a en uygun şeyi getirmiş? Yani insanların gözüde mi yok, kulağıda mı yok? Yani bu kadar ahmak var mı? Herkes hakkı biliyor bu konuda. Ama işe gelme şey var ya, insan işine uygun düşüyor, hevaya uyma. O yüzden Allah Azze ve celle bakın, hevanıza uymayın diyor. Adaletten vazgeçerek hevanıza uymayın. Bu insanlar adaletten vazgeçmiş kimseler. Adalet sıfatları yok. İnsanlara Allah'ın dini en Allah'ın hükmünden daha güzel kim vardır? Yoksa onlar cahil hükmünü istiyorlar? Bu ayetleri mimarlerde okuyamazlar bu imamlar. Gerçeği neden gizliyorlar? Satılmış olduklarından. Ve sen bunlara uyardığın zaman köşeye çekip Allah için uyarıyorsun. Ya İmam Efendim sen hiç Allah'tan korkmuyorsun mu? Şu şu ayetler varken sen bu insanlara nasıl bunu söylüyorsun? Bu da bizim ekmeğimiz diyor. Yani adam dünya sevabını, dünya karşılığını zaten e, peşinen satın almış. Bunlar din hakkında kesinlikle adil şahit konumda değil. Bunlara fetva soran ve bunların fetvası sebebiyle sapıtan da mazur değil. Ama gerçekten dinine, diyanetine, Riyayet eden, yani kendi inandığı değerler uğrunda yaşayan insanlara sormuş da aldanmışsa bu mazur olabilir. Evet, adalet bu yüzden önemli. 136. ayet, ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, Resulüne bölüm bölüm indirdiği kitaba ve bundan önce toptan indirdiği kitaba iman edin. Her kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse muhakkak ki çok uzak bir sapıkla sapmıştır. Said bin Cübeyr rahimeullah diyor ki: "Allah'a iman ile kastedilen Allah'ı birlemektir, tevhid'dir." Yani burada e, iman edin derken Allah'a birleyin, tevhid edin kastediyor demiştir. 137. ayet: "Muhakkak ki iman eden sonra kafir olan yine iman eden" Ve sonra kafir olarak küfürlerini artıranlar var ya, Allah onları bağışlayacak değildir, onları yola iletecek de değildir. Bu ayette Tebe suresinde de var, Bakara suresinde de herhalde geçmişti buna benzeri. Küfürde de artma olacak. yani nasıl iman artar ve eksilir, burada da küfürde artış ve eksilmenin söz konusu olacağını görüyoruz. Yani küfür tek seferlik bir şey değil demek ki. İman ediyor, Mesela İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a iman etmiş. Sonra kafir olanlar diyor. İsa Aleyhisselam'ı inkar ederek kafir oluyor. Ona tabi olmayarak kafir oluyor. Bu bir küfür. Sonra iman eden ve sonra kafir olan. Tekrar iman ediyor, sonra tekrar kafir oluyor. Bak buna küfürde artış diyor. Yani küfür üstüne küfür eklemek küfürde bir artış. Tehbe süresindeki ayetlerde haramaylarda savaşmayı zikrediyor. Bu küfürde bir artıştır diye. Yani adamlar hem kafir hem müşrik ama onun şirkinde, küfründe de bir artış oluyor. Yani işlediği küfürler, işlediği şirkler küfrünü artırıyor. Bu da dereceyi if ifade eder. Mesela e, ameller, cezalar amellerin karşılığı türündendir. Mislinlidir. Mesela Ebu Talip de bir kafir. Kafir olarak öldü. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim şefaatim sayesinde Sadece Ebu Talib'e has, kafirlere has bir şefaat bu da. Benim şefaatim sayesinde bu şefaat cehennemden çıkmasına yaramıyor ama o diyor cehennemin en sığ yerinde olacaktır. Fakat diyor ayaklarına kordan bir tapuk, takunya giydirilecek. Bu sebeple beyni kaynayacaktır diyor. Cehennemin en hafif azabını görecek olan kişi. Münafıklar, mesela münafıklar bak imandan sonra küfre girer. Bu adamlar kafir olmuş bir. Sana İslam'a girmiş, İslam'dayken kafirler. Yani kendisini Müslüman gösteren kafirler Bunlar cehennemin en alt tabakasında Bir rivayette leza diye geçiyor Sakar Sizi sakara sokan nedir? Yani cehennemin mertebelerinden birisi En alt derecesinde Münafıkların olacağı Çünkü mesela kafir mert kafir açık, aleni bir kafir. Münafık ise kendisi Müslüman gibi gösterip, iman etmiş gibi gösterip, iman edenleri de aldatan, aklınca Allah'ı ve Resulü'nü de aldatmaya çalışan, dünyada işte neyse, dünyada Müslümanlara sağlanan faydalardan faydalanıp, Müslümanların kadınlarıyla evlenip, Müslümanlara varis olup, Müslümanlar ganimet alıyorsa onlardan istifade edip, bunlardan faydalanan, e, kafirlere uygulanacak bütün endişe unsurlarından da selamette olan kimseler. Ama ahirette bu yüzden, bu yaptıklarına karşılık ahirette kafirlerine daha beter bir konumda olacaklar. Bu küfürlerindeki e, aşırılık sebebiyle. Allah işte iman edip de sonra kafir olan, sonra yine iman eden sonra yine kafir olan. Yani hakka defalarca kendisine hak ulaşıp da bu hakka ittiba etmeyen, hakkı kabul etmeyen bu kimseleri artık saptırdığını, onlara bağışlamayacağını ve hidayete iletmeyeceğini bu ayette bildiriyor. Katade diyor ki, burada Tevrat'a iman edip sonra inkar eden Yahudiler yani Yahudiler diyor bakın Yahudiler ama kendi dinlerinin münafıkları. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelenler kendi dinlerinin münafıkları değil mi? Tevrat'a iman ettikleri söylüyorlar. Bir de Muhammed'e gidin. Belki o sizin hoşunuza giden bir şey hüküm verebilir diyorlar. Rejim cezasından kaçmak için. Zina ediyor. Seçkinlerinden birisi zina edince Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kastederek bir de ona gidin. Belki farklı bir hüküm verir diyorlar. Kendi kitaplarına iman konusunda münafıklar. Aslında kafir olmuşlar da göstermelik Yahudiler yani. Yahudiliğin bile münafıklığını yapıyorlar bunlar. Yani Tevrat'a iman etmişler fakat kafir olmuşlar. Münafık Yahudiler. Aynı bu İslam'da da böyledir. Yani kendi dinine göre, Allah'ın kitabına göre, Resul'ün sünnetine göre muhakeme olmak istemeyen Müslümanlar münafıklardır. Aslında bunlar kafirlerdir Allah katında. Bu yüzden tağuta muhakeme olanlar işte münafıklıkla zikrediyor Allah'ın kitabında. Müslüman geçiniyor. Yani dünya hükmü bakımından Müslüman ama Allah katında kafir. İşte bu Yahudiler de böyleydi. Dünya hükmü bakımından Yahudi, kitap ehli aslında kitapsız kafir gibi. Kitapsız kafirin akidesinde bir küfür içerisinde ama kitaplı gibi muamele göre. Niye? Çünkü kendisine Yahudi diyor. Yahudilerin münafıkları. Evet, Katade diyor ki burada Tevrat'a iman edip sonra inkar eden Yahudiler ve İncil'e iman edip sonra inkar eden Hristiyanlar kastedilmektedir. Bu yüzden kitaplarını değiştirmişlerdi. Yani Bunların mesela alimleri, rahipleri sadece kendileri işte Tevrat'a, İncil'e muhalefet etselerdi bu sapıklık kendileriyle sınırlı kalırdı. Yani şöyle diyebilirlerdi halka. Allah'ın bu hükmü çok ağır. Biz yapamıyoruz. İşte günahımızı itiraf ediyoruz. Bunu yediremediler. Ne yaptılar? Allah'ın hükümlerini değiştirdiler. Bunun sebebi şu. Halkları Tevrat'ı ve İncil'i orijinal dilinde de bilmiyorlardı, sadece alimleri biliyordu İbranice. Yani Tevrat'ı ve İncil'i değiştirenler için söylüyorum bunu. Yani orijinal dilini sadece alimleri biliyordu, halk bilmiyordu. Ama buna rağmen halkın daha önce bu alimlerden öğrendikleri bir şeyler vardı. Yani Allah böyle diyor diye bunu biliyorlar. Bakın bu alimler Tevrat'ı değiştirmeye kalktılar. İncil'i değiştirmeye kalktılar. Mesela Muhammed aleyhisselam hakkındaki bilgiler gibi. Mesela Kur'an-ı Kerim haber veriyor bize. İsa aleyhisselam'ın Muhammed, İsmail Ahmed olan bir peygamberin geleceğini bildirdiğini, işte Tevrat'ta müjdelendiğini. Bunu Kur'an bildiriyor bize. Ama mevcut Tevratlarda biz bunu göremiyoruz. İsmini kaldırmışlar, sıfatlar aynen duruyor. Mesela Buhari'deki Abdullah bin Amr hadisinde ee, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatları şöyledir diye Tevrat'ta böyledir diye geçiyor. Öyle söylüyor i̇bn Amir var. Bugünkü Tevratlara bakıyorsun o vasıfları aynısı kelimes kelimesine var. Bir tek isim yok. Muhammed ismini kaldırmışlar. Ne yaptılar bunlar? Bunlar bekledikleri deccale hamle edecekler bunları. Ahmet ismini yine tarif ettiler. Ve bunu yaparken epçet hesabını kullandılar. Ee, İncil'de epçet hesabıyla değiştirerek yani Arapça olduğu için Ahmet kelimesi, Ahmet kelimesini onların dilinde, aynı epçet değerinde İliya kelimesini koy, koydular. Ahmet kelimesinin yerine, İncil'e. Ee, Tevrat'taki Muhammed isminin yerine de Arapça olarak Muhammed geçiyormuş Tevrat'ta. Bunu da işte e, İbrahim'in aynı epçet değerinde bir rakamda Bimatmat veya mimabat diye bir kelimeyle değiştiriyorlar. Yani Muhammed ismi orada böyle geçiyor. Başka bir İncil'de bunu paraklit diye, teselli edici paraklit diye değiştirmişler. Paraklit. Yani bunun gibi tarifleri yapıyorlar. Bu tarifi yapmakla ne oluyor? Yani kendileri iman etmedi. Kafir oldular. Kitabı da değiştirerek binlerce, milyonlarca insanın da kafir olmasına sebebiyet verdiler. Kendileriyle beraber başkalarını da saptırdılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin önceki ümmetlerde ne gibi aksaklıklar, sakatlıklar, sapıklıklar varsa bu ümmette de meydana geleceğini bildirmiş. Onlar nasıl kitabı tahrif ettiler? Bugün Benzer şekillerde bu ümmette yapıyor. Onlar nasıl tahrif edici alimlerine râiplerini Rab edinerek tabi oldular, hiç sorgulamaksızın bu ümmette aynı birlerine bu şekilde uyuyorlar. Bundan sakınmak gerekir. Evet. Sonra onlar küfürlerine aşırı giderek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar etmişlerdir. Yani kendi dinlerinde bir münafık oldular. Hristiyanız dedikleri halde İncile iman etmediler, gereğini uygulamadılar. Böylece küfür işlediler. Sonra Muhammed ve sami inkar etmekle, ona tabi olmamakla da küfürleri artış gösterdi. Küfürlerinde artış oldu. Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden dolayı allah Teala onları doğru yola hidayet etmeyecektir. Haşa zulmetmez kuluna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası. Yani insan kendi elleriyle yaptıkları sebebiyle hidayete karşı kör kılınıyor. Allah onları saptırırken Haşa, adaletsiz değil. Kendi yaptıkları sebebiyle, kendileri Hakk'a ellerinin tersiyle itmeleri sebebiyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bukhari'nin riadette hadiste, ''Yüz çevirenler, kaçınanlar hariç herkes cennete girecektir.'' diyor. E Allah Resulü, ''Yüz çeviren ne demek? Kim bana tabi olursa o cennete girecektir. Kim bana tabi olmaktan yüz çevirse onlar da cenneme girecektir.'' buyuruyor. <gülüyor> Mücahit dedi ki burada küfür üzerine ölenler kastedilmektedir. Yani Allah onları cennete hidayet etmeyecektir manasından geliyor o zaman ayetin anlamı. Yani küfür üzerine ısrar edip de bu küfür üzerine ölenleri Allah hidayet etmeyecek. Yoksa yani Mücahit'in dediği e, akideye uygun bir şeydir. Kişi hayatta olduğu sürece hidayet ümidi vardır. Tevbe kapısı can gırtlığa gelinceye kadar açıktır. Hudale bin Ubeyd radiyallahu anh'ın yanına... Müslümanlardan düşmana kaçmış birini getirdiler. Yani Müslümanlardan kaçmış, yani mürted olmuş. Hudale ona nasıl Müslüman olacağını öğretti. Yani mürtedken tekrar İslam'a girmesi için. Ve bu kişi Müslüman oldu. Yani irtihad etmiş, tekrar İslam'a girmiş. Adam ikinci defa düşmana kaçınca onu bir defa daha getirdiler. Yine ona nasıl Müslüman olacağını öğretti ve bir daha Müslüman oldu. Üçüncü defa kaçınca onu bir daha yanına getirdiler. Hudale radıyallahu an bu ayet ile hüküm vererek adamın boynunu vurdu. Yani iki sefer irdat etmiş artık üçüncüsünde başlamıyor Hudale radıyallahu o zaman komutanlardan birisiydi. Cihadla ilgili pek çok rivayet aktarmıştır bu yüzden cihada ilgili. Bu hadisi İbn-i el-Cami'de ve Beyhaki sahip isnadla rivayet etmişlerdir. 138. Münafıklara müjdele ki onlar için çok acıklı bir azap vardır. Ebu aliye Rahimullah, Kur'an'daki bütün elim azap kelimeleri can yakıcı azap demektir demiştir. 139. Onlar ki müminlerden başka kafirleri üyele edinirler. Yani müminlerle beraber kafirlere de dost olurlar. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Oysa muhakkak ki izzet bütünüyle Allah'a aittir. Tıpkı günümüzdeki münafıklar gibi. Yani dininden dolayı bir kompleks içerisinde. O yüzden dininin emrettiği şeyleri yapmaz. Dininin emrettiği kılığa bürünmez. Kafirler gibi yaşayıp kafirler gibi ortamlarda bulunmak, onların ortamlarına girebilmek için İslami görüntüden sıyrılmak, böyle bir şeye girerek izzeti burada arar. Allah Azze ve Celle buna ihtar ediyor. Yani dininle aziz ol. Başka bir ayette üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman ediyorsanız en üstün sizsiniz. Sakın kafirlere karşı tevazu göstermeye kalkma. Çünkü Müslümanların vazfı müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı izzetli ve şiddetlidirler. Muhammedun Resulullah ve lezine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'dür. Onunla beraber olanlar eşidbaa alel <gülüyor> kâfirlere karşı şiddetli onlara karşı sert onları aşağılayan yani dinin izzetini isaret eden ve ruhemau beynehum kendi aralarında ise merhametli tevazu sahibi Müslümanlara karşı merhametli ama kâfirlere karşı şiddetlidirler. Terahum rukkan ve sen onları görürsün ki ya rüku halinde ya secde halinde Rablerinin rızasını ararlar. Mesel sîmâhüm fî vujûhihim min esâri sücud. Onların simaları, alametleri secde izleridir. Ne namaz ehlidirler. Ve meseluhum fit tevrati ve meseluhum fil incil. Bu onların hem Tevrat'taki hem İncil'deki vasıflarıdır, özellikleridir. Yani onlar Müslümanların, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve asabının onunla beraber bulunan Müslümanların özelliklerini böylece bilirler. Kezerin ahrece ehu ve azerehu festeğleze festeve alâ suh'i Yani bu tıpkı e, bir tohum iken böyle filizlenip dikilen, dimdik bir ağaç gibidir ki, diktir yani kafirlere karşı dik. Bu ziraatçıların hoşuna gider. Cibihum zürra'e yani ziraatçılar bunlar hoşlanır ve kafirleri öfkelendirir. Ve yagu izabihül küffar, kafirler bunlara karşı kin duysun, öfkelensin. Yani müminin vasfı kafirleri öfkelendirmektir. Ne ile? Diniyle dimdik duruşuyla kafirleri öfkelendirmesidir. Kafirleri beğendirmek, onlara hoş görünmek değil. Dininle aziz olacaksın. Allah'a kulluğunla aziz olacaksın. Senin zilletin yalnızca alemlerin Rabbinin karşısında secdeye gittiğinde. Bak secdeden sonra bu izzeti zikrediyor Allah Azze ve Celle. Onların simaları, özellikleri secde izleridir. Secde nedir? En yüksek yerini sırf sadece alemlerin Rabbinin önünde eğmek. Bu yüzden Cafer radıyallahu anh... Ee, Habeşistan'a gittiğinde Asamenin karşısında işte Siz niye secde etmiyorsunuz diyorlar Biz ancak Allah'a secde diyorlar Eğilmelerini Çünkü onlar Yusuf Aleyhisselam'ın bu Secdesi var ya kardeşlerin secdesi Bunu teyvil ederek Alimlerine, raiplerine indirgemişlerdi İşte bu bir tahiyyedir, saygı secdesidir Diyerek böyle teyvil ederek Secde ediyorlardı alimlerine, raiplerine Halbuki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşine Secdeleri Allah'tan bir vahiy ileydi Bu izinleydi Bunlar İzin verilmiş şeyi kıyaslayarak alimlerine, raiplerine de bu tazimi gösterdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, işte onlar böyle yapardı, siz onlara benzemeyin ve Allah bunu zaten yasaklamıştır. Şayet bir kimsenin, bir beşerin, beşere secde etmesine izin verecek olsaydım, kadının üzerindeki haklarından dolayı kocasına secde etmesini emrederdim buyuruyor. Ama bu dinde caiz değildir. İşte en üstün yerini sadece alemlerin Rabbi önünde tevazuyla yere indirirsin, Müminlerin tevazu ancak Allah içindir. Müminlerin birbirlerine tevazu da bundan dolayıdır. Ama kafirlere gelince senin dininde yüz çevirmiş çok iyi bir insan olabilir insanlık hasretleri bakımından. Çok dürüst bir insan olabilir. Sakın bunlarla hislerine yenik düşme. Eğer o batıl dindeyse Sen de İslam dinindeysen Kendi dininin fası bile olsan O kendi dininin dindarı bile olsa Sakın ha onun karşısında zillete düşme Sen fası olduğun halde bu dinin Bu halinle en dindar bir Hristiyandan En dindar bir Yahudiden üstünsün Eğer iman ediyorsanız Allah kanında en üstünler Siz, Sizlersiniz sakın gevşekliğe düşmeyin Yani şu hislere yenik düşmeyin Adamlar tutuyor. Şimdi Müslümanların haline bakın. Yani e, Müslümanların arasına bir bidat, bir şirk olarak girmiş hurafeleri bitmiş de, yani kabirler, türbeler, yani tapınaklar bitti. Kiliselere gidip Müslümanım diyen insanlar kiliselerden papazlardan anahtar satın alıyor, dilek anahtarlarıymış, bilmem ne. Şu zillete bak. Ha diğerini de biz hoş görmüyoruz da. Yani. Diğerinde hadi insanların cahilliği olabilir. Dinin hükmünü bilmez, yanlış öğretilmiştir, uydurma hadislerle falan dindendir diye kandırılmış olabilir de. Bir Hristiyana, bir papaza, bir kiliseye Müslümanım diyen insan nasıl gidiyor ya? Çocuğu olmuyormuş, Hristiyandan şey alıyor, dilek anahtarı alıyor, onlara dua ettiriyor bilmem ne. Bu kadar. Yani kendileri... Bu yola düşmesinin sebebi, yani kabirlere, kabirperestliğe bu ümmetin düşmesinin sebebi, inanın günahkarlıktır. İnsanlar günahkar olduklarını hissettikleri için batıl yollarla, yani affettirmek, sayı yollarla kişinin kendisini affettirmesi çok basitken, şeytan onları kandırmıştır, işte bir mevlit törenine katılmak, bir bidat törenine katılmak, veya böyle bir şeyhe bağlanmak. Bunun gibi batıl yolları şeytan süslemiştir. Senin alfın burada diye. Her türlü melaneti hayatında devam et. Arada bir gel burada bidat bir icraata katıl. Günahlarından kurtulduğunu zannet. Ondan sonra geri dön git ne yaparsan yine yap. Şeytan böyle aldatmıştır. İnsan işte günahkarlığa düşmüş olması, günaha düşmüş olması sebebiyle ve Rabbini tanımaması sebebiyle, yani bu günahtan kurtuluş nasıldır, bunun telafisi nasıldır bilmemesi ve bunu öğrenmeye gayret göstermemesi sebebiyle batıl yollara, batıl tuzaklara hep düşmüş, dindarlık adı altında bunlara gitmiş. Aslında fazlık olan kimseleri, Allah'ın dininden sapmış olan kimseleri kendisinden daha dinler zannederek bu yollara düşmüştür. Ölçüler değişmiştir. Mesela kahvede aylak aylak takılan bir insanı fasklar topluluğu olarak görür. Öyledir. Fasklar topluluğu doğru. Ama tarikat ehli müşrik. Şirkin içerisindeler. Yani oraya bakıyor bunlar ne yapıyor? Namazdalar, niyazdalar. Bunlar ne yapıyor? Oyun oynuyorlar, çay içiyorlar, boş boş konuşuyorlar. Kavga ediyorlar ricabında. Hatta de içiyorlar. Ama Allah katında mesela kitabın, sünnetin, Kur'an-ı Kerim herkesin elinde var. Herkesin elinde var. Ama insanlar bir göz atıp okumadıkları için şu ikisi arasındaki dağlar kadar farkı göremiyorlar. Ve sen bu insanlara desen ki sabah akşam ayyaş gezen şu adam senin şu şeyh bildiğin, Allah dostu bildiğin Celaleddin Rumi'den daha üstün desen hayret eder bu adam. Yani, niye? Çünkü ölçü değişmiştir. Bunu konduramaz. Ha, biz işte kahvedeki adam gibi, meyhandeki adam gibi olsun demiyoruz zaten. Böyle bir şey demiyoruz da. Ölçünün bozukluğuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Domuz eti yenen adam, bak, domuz eti yenen adam, TBS etse bağışlanır. Tevbe etmeden ölse, ebedi cennemde kalmaz. Eğer onu helal saymıyorsa. Domuz eti yenen adam. Ama Allah'tan gayrından isteyen, şirk koşan bir adam sabah akşam namaz kılsa, gece namazları kılsa, her gün oruçlu geçirse bu adamın yeri ebedi cehennemliktir. Allah'ın hükmü bu. Allah'ın kitabındaki hükmü bu. Dolayısıyla e, insanların ölçüsü böyle şaştığı için Ha işte e, dergahta ibadet eden bir bektaşi dedesi veya tarikat şeyhi Ha kilisedeki papaz Bu adam dindar Kendisini Allah'a adamış Hatta onu da açtılar O kadar sapıttılar ki Cemal-i Nur Tağut mudur nedir Bir tane şıllık var ihtiyar Tam bir şeytan dişi şeytan Bu Budistlerden bahsediyor ya Yani bu da işte Allah'a böyle ibadet ediyor Diyerek Budistleri övüyor bu kadar sapıtmış yani bu insanlar. İşte dininin izzetini bilmeyen, yani bizim dinimizin, İslam dininin en fasık adamı, en fasık adamı, müşriklerin, kafirlerin en dindar adamından üstündür. Bizim en ayyaş adamımızın, en çok zina eden bir Müslümanın, dindar bir Hristiyan karşısında kendisini ezik hissetmemesi gerekir. Benim dinim seninkinden üstündür kardeşim, senin batıl bir din üzerindesin. Bu izzeti yaşamalıdır. Ama Müslümanlara gelince, Müslümanlar kendi aralarında merhametli birbirlerine tevazuldurlar. İşte takva sahibinin, dindar olanın e, saygınlığı vardır. Bunlar ayrı meseleler. Ama kafire karşı, yani küfrün e, mertebesini sakın yüceltmemek lazım. Şirkin mertebesini yüceltmemek lazım. Şirk pislik bir yoldur. Allah'ın nefret ettiği, buğz ettiği bir yoldur. Biz Buğzumuzu Allah için, sevgimizi Allah için yapmak zorundayız. Eğer e, Allah'ın sevgisi, Allah için olan sevgi, tarikat dergahlarındaki bir şeyhe, şirk koşan, şirk gönderlik eden birisine, meyhanede içki, içmekten, sarhoş, ayyaş gezen bir adama buz etmekten daha fazla buğz etmemi emrediyorsa benim böyle olmam gerekir. Ondan da buğz ederim ama şuna bozum daha fazla olmalı. Hristiyana bozum daha fazla olmalı. Yahudiye bozum Hristiyana bozumdan da daha fazla olmalı. Kitapsız kafire, ateiste, komüniste bozum ise bunlardan daha fazla olmalı. İnsanlar eğer bu dengeleri tutturamazsa, bakın işte demokrasi gibi pislik var. İnsanlar dinin değerini bilmiyor, küfrün mertebesini bilmiyor, bunun Allah kanındaki çirkinliğini bilmiyor. Ondan sonra küfre hoşgörü başlıyor. İlk önce oy vermeye cevazla başladı bu iş. İşte Müslümanların masatı diye başladı Sonra ne oldu? AK Parti taraftarlığına dönüştü Yani Allah'ın nefret ettiği bir yolu Yol edilmiş. kimselerin taraftarlığını yapıyoruz Kuyrukluğunu yapıyoruz Bu zilletten daha büyük bir zillet olur mu? Sen nasıl bir tevhide ellisin? Öyle ki adam dükkanında Parti müziğini çalıyor ya Yani tevhide elliyim diyor bu insan Ben sokaktaki cahil vatandaştan bahsetmiyorum TV dehliyim, kitap ve sünnet dehliyim, selefiyim diyen bir adam yapıyor bunu. Ve etrafındaki şakşakçılar da ses çıkarmıyor buna. Niye? Çünkü Facebook'larda, Twitter'larda AK Parti'ye oy çağrısı yapıyor bu adamlar. Oy vermek vaciptir diyorlar. Oy vermek imandandır diyorlar vesaire vesaire. Evet, oy vermek imani bir meseledir. İmani bir meseledir. Allah'a iman eden Bundan uzak durur. Neden? Çünkü bugünkü sistemde, demokratik sistemde oy vermek, kafiri ve mümini eşit görmek demektir. Kadın ve erkeği eşit görmek demektir. Oyları eşit değil mi? Alimle cahili eşit görmektir. Sen bu oy kullanmakla buna iştirak etmiş oluyorsun. Halbuki teberri etmem lazım. Ondan sonra başa gelen kim olursa olsun bizim derdimiz değil. Vay efendim oy vermediğin zaman yine oy vermiş oluyorsun. Tamam ben böyle oy vermiş olayım madem. İşte benim böyle oy vermiş olmam size göre ver, oy vermek diyorsunuz ya. Benim böyle oy vermiş olmam imandandır doğru. Ben Allah'a iman ediyorum. Başa kim geçerse ben buna meşru olan konularda itaat etmekle mükellef. Sabretmekle. Ama öbür türlü Bakın daha başka yollar da var. Mü'mine, Müslümana kendisini küçük düşürmesi yakışmaz diyorlar Resulü Caiz değildir yani bu. Nedir Reyalı'nın Resulü bu? Kendisini nasıl küçük düşürmüş olur? Yapamayacağı bir işin altına girer. Yahu bu adamlar, yani Müslümanım diyen bu insanlar, işte bu demokratik sistemde neyin peşindeler? Allah'ım hükmetmenin mi Öyle diyorlar. Yani onlar demese bile onların adına bizleri öyle diyerek. Ya bunlar işte güçlerin yettiği kadarıyla zulmü savuşturmaya çalışıyor. Doğru. Öyle yapmaya çalışıyorlar. Yapabilirler mi? Ancak kendilerini zillete düşürürler. Sen ona oy vermekle destek oluyor musun? Oluyorsun. Bak kendiniz zillete düşürüyorsun. Başka bir Müslümanın bu zillete, kendisini düşürmesine sebebiyet veriyorsun. Başa kim gelirse gelsin. Yani sistemler bellidir. Yani bu kadar cahil olmaya gerek yok. Yani vakıadan bu kadar kopuk olmaya gerek yok. Baştaki ister CHP olsun, ister AKP olsun, mevcut sistemin istediği kadarıyla hareket edebilir. Bundan ötesi yok. Yani bir Yusuf Aleyhisselam gibi de değil. Yusuf Aleyhisselam, bakın e, kralın altında bir mertebede olmasına rağmen Yakup Aleyhisselam'ın dinine göre hükmetti. O bardağı e, heybesine koydurdu kardeşini. Sizin dininizde nasıldı bunlara hüküm diyor. Hırsızda nasıl hüküm edersiniz? O köle olarak alıkonulur diyor. Yusuf Aleyhisselam bununla hükmediyor. Demek ki Yusuf Aleyhisselam orada Allah'ın indirdiğiyle hükmediyordu. Bunu delil getirerek batıl bir takım yollara getiriyorlar. Bunlar Allah'ın indirildiği hükmedebiliyor mu? Adam diyor ki başbakan o zamanki başbakan biz diyor zinaya zaten karşıyız diyoruz zina servis olamaz diyor lahaya çağırıyorlar. Ertesi gün bir daha kimse bu konuyu açmasın diyor ve e, zina suç olmaktan çıktı yasası e, devreye girdi ondan sonra zina suç olmaktan çıktı. Alan razı veren razı diyorlar şimdi yani. Evet Müslümanın Allah'ın buzu ettiği, nefret ettiği şeylerden buzu etmesi gerekir. Kim bunun aksını yaparsa, Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği gibi müminlerden başka kafirleri dost edinirler. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? İzzeti başka yerde arıyorlar. Ve bu gidişat sebebiyle bu insanlar dinini yaşamaya çalışan, Allah'ın emrettiği gibi yaşamaya çalışan insanlara düşman oluyorlar. Niye? Çünkü bunlar ayak bağı oluyorlar. Bir Refah Partili, bir AKP'li yani böyle İslami söylemleri olan partilerin mensubuna göre dinini yaşamaya çalışan bir Müslüman bu ülkede zararlıdır. Niye zararlı? Kardeşim bizim böyle bir yolumuz var. İşte kimseyi ürkütmeden güya, kimseye bulaşmadan biz İslam'ı getireceğiz ama siz aleni olarak dininiz yaşamakla ayak bağı oluyorsunuz, engel oluyorsunuz. Terk edin dininizi, yani zahirde terk edin. İçinizde kalsın şu iman. Kalırsa, yani işle dış sanki birbirinden farklı şeylermiş gibi. İşte biz yolumuza böyle gidelim. İbn-i Asakir ve İbn-i rivayet ettikleri bir hadis var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, işte öyle bir zaman gelecek... Mü'mine diyecekler ki, işte sen gizli gizli ibadet yap, insanların yanında aleni olarak yapma. Yani ibadetin gizli gizli yaparsın. Yani zahirde fısku neyse, onlar gibi görün. İbadetini de gizli yap. Sakın diyor böylelerine inanmayın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şunu iyi bilin ki diyor, diken ağacını salladığın zaman dikenden başka bir şey düşmez. Yani diken ağacını sallamak diyor buna. Sen fasıkların kıyafetine, onların şekline girerek Onların yollarını takip ederek elde edeceğin şey ancak onun varacağı neticedir yani. Sen diken ağacını salladığın zaman ne düşer? Ancak diken toplarsın. Yani e, bu bir yol değil. İbn Abbas radıyallahudan Allah Teala müminleri kafirlere latife, estağfurullah. Latife yapmaktan, yani güzel geçinmekten, latife yapmaktan ve müminlerin dışında onları yakın dostlar edinmekten yasaklamaktadır. Aksi halde kafirler kendilerine galebe çalar ve dinde muhalefet ederler. Bakın Müslümanlar her yerde ülke olarak, devlet olarak hep zelil vaziyetteler. Kafirlerin boyunduruğu altındalar. Ülke olarak bile böyleler. Çünkü onlara karşı dostluk şeylerine girdiler. Bu eşeğin vasfıdır. E, Hayatül Hayvan kitabında Kemalettin Dümeyr'i böyle anlatıyor. Eşeğin diyor, öyle garip bir yapısı vardır diyor. Eğer böyle kaplan veya böyle yırtıcı bir hayvan görsün diyor, ona diyor şirin görünerek, şirin görünüp e, güya şerrinden kurtulmak amacıyla üzerine üzerine gider diyor. Ama diyor kendini kurtaramaz diyor. Bu diyor eşek tabiatıdır. Arkasından da şu hikayeyi anlatıyor. Yani vaka olarak yaşanmış bir şey. Ebu Müslümel Horasani'ye sordular diyor. Emeviler devletlerini niye kaybetti? Çünkü Ebu Müslümel Horasani işte o siyah sancaklılar... E, denilen kimselerdi. Bunlar ayaklanıp Abbasi hilafetini kurdular. Emevilerden aldılar. Emeviler neden yıkıldı diyorlar. Bunlar diyor dostlarını önemsemediler diyor. Yani kendilerine dost olanları önemsemediler. Düşmanlarına yaranmaya çalıştılar diyor. Düşmanları dost olmadığı gibi diyor. Dostlarını kaybettiler diyor. Ve böylelikle e, mülk ellerinden gitti. İşte bütün dünyada Müslümanların bugün zillet içerisinde olmasının sebebi kafirlere karşı yakınlık gösterip iman edenleri kendilerine yaklaştırmamaları. Yani dinlerini yaşayan, dinlerinin gereğiyle amel eden kimselerden uzaklaşmaları. Bunun yerine münafıklara, kafirlere yanaşmaları. Ne oldu? Mülk gerellerinden gitti veya mülk varsa bile göstermedik. Yani şurada bir tek bizim bayrağımız var. Adı Türk bayrağı. Ama hükümler Amerikanların hükümleri, İngilizlerin hükümleri, falanların hükümleri. Bütün İslam ülkelerinde hemen hemen böyle. Sözde göstermelik bir bayrağın var ama hiçbir istiklalin yok. Millet İstiklal Marşı okur kahramanlık duygularla ama hiç alakası yok. Boş. Tarık bin şeyaptan Ömer radıyallahu An Şam'a gitmek üzere yola çıktı. Yolda bir nehre geldiklerinde devesinden indi ve ayakkabılarını çıkarıp boynuna astı. Bu müminlerin emiri. Yani müminlerin emiri ne demek? O zaman da yani İslam devleti Ömer radıyallahu an zaman da baya baya yerler fethetmiş ve karşısına çıktığı her rakibi indiriyor. Yani yenilgisi yok Müslümanların o zamanlarda. Yani bir savaşa çıkıp da yenildikleri yok. Böyle izzet içerisindeler. Ama o koskoca topraklara 3 kıtaya hükmeden müminlerin emiri bu vaziyette. Ne yapıyor? Nehre indiklerinde devesinden iniyor. Ayakkabılarını çıkarıp boynuna asıyor. Aksi kafirler kendilerine kalep... Ee, estağfurullah. devesin dizginden tutarak suya girdi. Suya doğru girdi. Bunu gören Ebu Ubeyde Ebu Ubeyde binlerle cerrah radiyallahu anh müminlerin emiri böyle yapma. Zira bu memleketin halkı seni bu şekilde görmekten hoşlanmayacak dedi. Yani müminlerin emir yani e, aynı diğerleri gibi aynı vaziyette çünkü krallar hani evdeşlerinden inmez. Taşınırlar icabında. Birileri taşır onları. E, sen de müminlerin lidersin. Bu halk eğer seni böyle görürse e, sana değer vermez manasına. Yani e, şanını eksik görür, düşürür gibi. Böyle ee, dedi. Ömer Radyalan dedi ki vay senden bunu ummazdım. Yani senden beklemezdim böyle bir şey söylemeni. Eğer bunu bir başkası söylemiş olsaydı onu ümmete ibret kılardım. Ebu Bey Cerrah da cennette müjdelenmiş, cihatlarda komutanlığı olan önemli mertebede birisi. Ee, bu sebeple diyor Ömer Radyalan eğer bunu başkası söyleseydi ibret kılardım. Artık ne yapardı bilmiyorum. Biz yeryüzünün en zelil kavmiydik. Allah Teala bizi İslam ile aziz kıldı. Eğer biz onun bizi aziz kıldığı İslam'dan başka bir izzet talep edersek Allah Teala bizi tekrar zelil eder. İşte izzeti başka yerde mi arıyorlar Allah Azze ve Celle'nin bu uyarısına karşı Ömer radıyallahu anh gibi sahabelerin imanı buydu. O yüzden onlar aziz oldular. Allah ile aziz oldular. Diyor ki Allah Azze ve Celle muhakkak ki izzet bütünüyle Allah'a aittir. Kim izzeti başka yerde ararsa Allah onu rezil eder. Ee, bir kıssa geldi aklıma onunla bitirelim inşallah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi adba deve yarışları yaparlarmış deve yarışlarında hep önde geliyor Allah Resulü'nün devesi ve insanlar indinde öyle bir intiba oluşuyor ki bu Allah Resulü'nün devesi artık bunu kimse geçemez bir yarış oluyor bunda da geride kalıyor adba ve insanlar bu sefer kendi yıktık, kendi oluşturdukları bu intiba'nın yıkılmasından dolayı burukluk hissediyorlar. Yani hem kendileri böyle bir inancı kuruyorlar. Bu Allah Resulü'nün devesi geçilmez. Ama geçiliyor. Geçilince de böyle kendi kurdukları bu hayal yıkılınca hüsrana uğruyorlar. İnkisara uğruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'ın sünneti böyledir. Sünnetullah böyledir. Allah bir şeyi yüceltirse onu kimse alçaltamaz. Ama beşerin yücelttiği her şeyi Allah mutlaka alçaltır diyor. Yani izzet bütünüyle Allah'a aittir. İnsan kendinden bir şeyleri aziz kılmaya kalkarsa er ya da geç Allah onu zelil edecektir. Ama Allah bir şeyi aziz kılmışsa ki izzet bütünüyle Allah'a aitse o izzeti kazanmanın yolu da sadece alemlerin Rabbi için zillete düşmek. Yani ona kulluğun zilletine katlanıp onun dışında her şeye karşı az olmakla mümkün. Evet. Allah izin verirse 140. ayette bir sonraki derste devam edelim. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilah illallah ve ekberek ve estağfiruke ve etûbike.